Radyo Tiyatrosu. Kaybolan Yol Yazan İsmail Hakkışen, Yöneten Aytaç Yörük Aslan, Efektör Erhan Mesudoğlu Oynayan sanatçılar, şoför Uğurtan Atakan, Murat Burçin Oraloğlu, Sinan Argun Kınal, Recep Efendi Özdemirhan, Hülya Bildan Gürelman, İsmail Erdoğan Gemicioğlu, Doktor Kamran Yüce, Onbaşı Emin Ant, Komiser Nadir Rauf Altıntak, Köylüler Zihni Göktay, Salih Sarıkaya, Mehmet Asa, Yavuz Şeker, Tuncay Tunceli. Çar kör. yetiştiremiyor. Bak şimdi işte. Daha bir hayli yol var. Asfalt en az 40 km sonra. Ama yoldan sonra istasyona çok yok dimi? Asfalta varalım hele, gerisi kolay. Ekspres'in gelmesine de tam 2 saat var. 5 metre önümü göremiyorum. Fanlar daaydınlatıyor artık. Kovadan boşalıyor mübarek, kovadan. Yarın akşamki postayla gitseydiniz gündüz gözüyle geçerdik şu netameli yeri. Yani hemen kalsaydı sabah otobüsle direkt Anayor'dan giderdik ama. Ne böyle yapsaydınız abi? Böyle havada aceleye ne gerek vardı? Sinan bile bu akşam hemen gidelim diye diretti. Ah! kaçat Allah kahretsin Allah kahretsin. Bütün kasışlar suyla dolmuş. Ya çok mu Sen bu çantayı niye bagaja koymadın? Sıkı tutunun abiler. Her an sarsılabiliriz. Yol yol değil mayın tarlası. Ver o çantayı şöyle koyalım. Ha? Sen de iki elini ön koltuğa tutun. Olmaz. Ne var onun içinde ver bakayım Yok olmaz Şoför daha hızlı gidemez misin Sen ne diyorsun deli misin Ben yola çıktığıma çıkacağıma pişman oldum Kolaysa sen gel kullan Adama bak adama Ama Kardeşim sen ona bakma asabı çok bozuk. Sen yola dikkat et Biraz daha gaza dokunursam Kaydığımız gibi kaç daklardırız şu ucundan aşağı Allah bilir Allah ya, ya, Sen sakin ol kardeşim bildiğin gibi idare et O ne Yol üstünde bir şey var. Kaya bunlar. Yola kayalar düşüyor. Dikkat. Bu toprak kayması Fren. Fren yap. Yolda kayıyor. Yol Yol kayıyor. Aa! Heh. İsmail Bey İsmail Bey Baş öğretmen biz hazırız. Hoş geldiniz. Hepimize geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Ol. Ol. Evet. Ol. Babacığım dikkat et. Hepiniz dikkatli olun. Merak etme kızım. Merak etme. Ol. Ol. Sağ olun. Ol. İçeri gir kızım üşüteceksin. Hadi arkadaşlar gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi Uzun sürmez. Hemen döneriz. Güle güle. Eee şafak da söküyor. Anlatın bakalım zarar var mı? Beyim o gümbürtü bütün köyü uyandırmış. Ben Ali ağaların eve varınca onlar da toplanmışlardı. Muhtarla Süleyman jandarma karakoluna gittiler. Telefonla kasabayı arayacaklar. Size de çok selam söyledi. Sağ olun. Evet e, zarar olmuş mu köyde? Ee, koca bir kaya... Sizin okulun duvarını yıkmış Okula bir şey olmuş mu? Yok beyim yok Önce orayı dolaştım bir şey olmamış Galip dedelerin samanlığı Ahmet'in de ağlı göçmüş ama evet. Telefat yok Tepeden sahile inen su yolu Tüm taş toprakla doldurmuş Heh. Şu sırtı açtık mı Kasaba yolu görünür Anlaşılan büyük bir toprak kayması bu Yola bir şey olduysa bu Sarp kayalardan kasabaya ulaşamayız e, Denizden de bu mevsimde zor Deniz bir patladı mı Burunu bizim teknelerle dönmek imkansız Zerzele oluyor sandık önce Hatice kaptığı gibi Rıza'yı bahçeye fırladı Bir yandan da dışarı çık diye bana bağırıyordu Ama Hangimiz korkmadık ki canım Allah hepimizi korudu Buradan Allah. bizim ev görünür kuş bakışı Beyim Beyim bakın kayan toprağın yolunu şu ormanlık değiştirmiş Evet Recep efendi Yoksa olduğu gibi toprak altında kalacakmışız Beyim yukarı bakın ah, ah. Allah. Allah. Allah. Yol yok olmuş Allah Allah Şiddetli yağmur silip götürdü koca yolu Gözlerimle görmesem tövbe inanmam Sırtın öbür yanına geçelim Yol nereden itibaren yok olmuş görelim Dikkatli olun her taraf çamur deryası Men du vill tutun inte elini det. Eller inte. Eller inte. Eller inte. Eller inte. Eller inte. Eller inte. Eller inte. Eller inte. Eller inte. ah. inte. Eller inte. Eller inte. Eller inte. Oh, çok şükür atlattık Birden yuvarlanan bir kaya, garip Bir karaltı gördüm gibi yukarıda İnsan mı? tja, canım, sana öyle gelmiştir Sanki ormana girdi Zannetmem, tja, olsa bizi görürdü Seslenelim beyim Hey Kimse var mı? Kimse var mı? tja, tja, Yok canım, kimse yok Hadi, hadi, az kaldı Şu yolun başlangıcını görelim Şu taşının yanına çıktık mı tamam Evet evet vardık beyim Şu hale bakın Akpınar'dan bu tarafa yol yok olmuş Aman Allah ım. Yol hep denilmiş Koçça akı vermiş denize ha. Esas yüküntünün büyü Yamacın bu yakasındaymış Hemen haber edetmeli yolu kasabadan kapatsınlar Ya beyim hemen jandarmayı bildirelim Şu yana aşağı bakın Nereye? Şuraya şuraya Ha o şeye durun bakayım bir otomobile benziyor Evet beyim bir otomobil Siz hepiniz şu hemen inin oraya evet. Recep hadi. sen de onlarla in evet. Ben ileride bir şey var ona bakıp geliyorum Tabi beyim tabi hadi arkadaşlar inelim hadi. Hadi. Sağ mıdır lan içindekiler acaba Acele ederim Çantası buna benziyor Evet çantaymış Yarı yarıya toprağa gömülmüş Aa, oldukça ağır Kilitli mi acaba Belki bir kimlik bulurum Hı. Açıldı Aman tanrım ağzına kadar para Bu kadar parayı yanlarında Niye taşırlar ki Neyin nesidir anlayacağız elbet Beyim iki kişi var İkisi de ölmüş galiba Geliyorum kıpırdatmayın onları Çantaya göz kulak ol Merak etmeyin beyim Şoförü çıkaramayacağız beyim Direksiyon göğsüne girmiş zavallının Hep beraber otomobili çeviremez miyiz Üstten girmeli Dur bakayım Sen çabuk bir dal buluk getir Kalınca olsun Hemen baş öğretmenim hemen Biz de şu ön cam kırıklarını iyice temizleyelim Şoförü çıkaramayacağız galiba Bu durumda olmaz Demirciye haber verelim Aletlerle gelip söksün şu parçayı Şu yandan gireyim mi içeri? Acele et Bak Arkada koltuğun altında uzanmış olan eli tut bakalım Sıcak mı? Nabzı atıyor mu? Peki baş öğretmenim giriyorum ah, Başına dikkat et Tavanı da çökmüş içe ah, Gayret et gayret Biraz daha Evet, ha, evet tut eli Eli sıcak Nabız Pek anlayamadım galiba yaşıyor Ağaç Ağaç geldi <gülüyor> Getirdim ağacı. Hepiniz hepiniz buraya gelin. Hadi. Gel arkadaşlar. Gel He. Dur dur. Ağacın ucunu şu yamulmuş kapı aralığına sokun. He. Biraz daha, biraz daha. Hadi. Hadi. Oldu. Sen de içeriden kapıyı açmamıza yardımcı ol. Dizimle dayanıyorum. Şimdi ağacı yavaş yavaş aşağı çekelim. Hadi, Hadi beraber. Yavaş yavaş. yavaş. Recep, tırman yukarıya da Dayan. kapıyı kolundan çekerek açmaya yardım et. O, o, oldu be. O uçyan gibi gelirdi. Hadi. Hadi. Hazır mıyız? Hazır Hep beraber çekiyoruz. Hadi. Çekil, Hadi. çekil, aç. Ha. Oynadı, oynadı. Kapı yerinden oynadı. Hadi biraz, biraz daha, daha. Biraz Hadi. daha. Hadi. Çağırdık Recep İçerideki adama zarar vermeden Üzerine düşmüş eşyaları alın Biriniz daha çıkın Recep'in yanına yardım edin Sen de jandarma karakoluna koş Durumu bildir Beyim bu adam sağ nefes alıyor Ben gidiyorum Şoförün durumunu anlat Gelirken demirci de alsınlar Peki baş öğretmenim Muhtara da haber ver benim eve gelsin Hadi durma Hemen gidiyorum eyvallah Recep Dikkat edin Yaralıyı koltuk katlarından tutarak yavaş yavaş çekin yukarı. Hadi. Adamın ayaklarını ön koltuk sıkıştırmış. Çekmeyin. Ben koltuğu itiyorum. Evet. Evet şimdi alın yukarı. Hadi. Yardım edin. Çok yavaş. Koltuk demiri ayağını ezmiş. Ha tamam hadi çekin. Hadi. Bagaja çekin. bakın. Hadi. Yaralıyı taşıyacak bir şey var mı? Ben bakmıştım orada bir branda var getireyim. Çabuk çabuk. Uzatın aşağıya, hah, hah, ha ha oldu. Sen belinden tut yavaşça, ben de tutayım, ha oldu. Atladı getir. Atla aşağı, hadi yardım edin. Buyurun, burada getirdim. Şuraya eseremen, hadi yatırın yavaş yavaş. Hop, yavaş. Ayağına dikkat edin, oldu. Kesin kesin. Ah. Kimin elleri kanıyor? Anlamadım birim. Hiçbirimizin eli kanamıyor. Bakın. Ceketin iki yakası da kanlı ellerle tutulmuş. Garip. Eh, neyse. Hemen benim eve götürün. Köşelerden tutun. Ee, Peki oldu. Kaldıralım. Hadi arkadaşlar. Müzecep oh. Efendi. Şimdi dağılmış olan eşyaları bir araya topla. Jandarma gelinceye kadar burada kal. Olur beyim. Sakın ateş yakma etraf benzin kokuyor. Yakmam. Ben de eve gideyim. Belki zavallıyı kurtarabiliriz. Güle güle beyim. Güle güle. Ha O çantayı ver bana. Ayağa şiş. Göğsündeki morluk tehlikeli mi acaba? Ne dersin baba? Sağlam delikanlı. Atla sanıyorum. Doktor da çok geç kaldı. Fırtına dinmedi ki. Deniz yoluyla geliyormuş değil mi? Dün gece durumun ciddiyetini anlattık karakoldan telefonla. Kaymakam söz verdi. Hemen devreye motoruyla yollayacaklardı doktoru. Gözlerini gece bir ara açar gibi oldu. Ben beklerken de inledi. Sonra dudaklarını araladı. Bir şey söyleyecek gibiydi. Söyledi mi? Hayır ama... Bir bardak sütü içirdim. Herhalde iyileşir. Ben iç kanamasından korkuyordum ama atlattı sayılır. Baba üzerinde kimliğini belli edecek hiçbir şey bulunmaması garip değil mi? Evet öyle. Ayılsa da kim olduğunu öğrensek. Aa, gelenler var galiba. Sen dur ben bakarım. Ana sus sus diyorum. Evet gelenler arasında doktor da var. Hoş geldiniz buyursunlar. Ana sus dedim. Karalı nasıl İsmail Bey Buyurun buyurun içeri Hasta iyice Atlattı galiba İyi günler siz nasılsınız Teşekkürler efendim hoş geldiniz Sizler de hoş geldiniz Hoş bulduk efendim Hoş bulduk efendim. İsmail Bey size vilayetten gelen cinayet masası komiserini tanıştırayım Nadir Bey Memnun oldum efendim şöyle oturun Onbaşım sen de şöyle buyur Sağ olun baş öğretmenim Cip'i aşağıda bıraktım Çamurdan yukarı çıkartamadım Size hemen sıcak bir şeyler hazırlayayım Üşümüşsünüzdür Hiç vaktiniz yok yavrum sen önce bana yardım et de yaralıyı mani edeyim Nasıl isterseniz efendim buyurun Cinayet masası komiserisiniz demek Evet Bu toprak kayması sonucu bir kaza Cinayetle bir ilgisi mi var Öyle zannediyorum Ya Yaralı kendine gelmedi mi Hayır Sayıkladı mı herhangi bir isim söylemedi mi Yok Elbiselerini çıkardınız mı Evet İşte burada asılı Ceplerinde bir şey var mı? Bizim de dikkatimizi çekti. Kimliğini aramıştı kızımızla bulamadık. Cüzdan falan? Hayır bir paket sigara, çakmak, güneş gözlüğü o da kırılmış. Bir de kalem İşte hepsi burada. Sizden önce birisi almış. Anlamadım. Uzun bir yolculuğa çıkan birisinin yanına para ve kimlik almadan gitmesi görülmüş müdür? Haklısınız. Baş öğretmenim kaza yerinde bulunan eşyaların arasında aradığım bir şeyi bulamadım. Çantayı aradınızsa ben de. Çanta Çanta mı? Otomobil yuvarlanırken içinden fırlamış olacak Yarı yarıya toprağa gömülü olarak Bir hayli yukarıda buldum Açtınız mı? Evet Kaza yerinde çok aradım Çantayı mı? Hayır içindekileri Para değil mi? Evet çanta ağzına kadar parayla dolu Şurada getireyim Saydınız mı? Ee, yok hayır İyi ettiniz destelerdeki parmak izleri gerekli İşte çanta Onbaşım cipte benim büyükçe bir çantam olacak Evet Onu lütfen Hemen getireyim Baş öğretmenim, şu gazeteye bir göz atar mısınız? Vere. Bir cinayet. Gece bekçisi öldürülerek fabrika kasası soyuldu. Muhasebeci kayıplara karıştı. Ah! Fakat bu resim yaralı delikanlı bu. Gazeteyi Kaza yerindeki köylülere gösterince buraya getirdikleri delikanlıyı hemen tanıdılar. Komiserim Göğsü kötü ezilmiş. İki kaburga kırık. Gerekeni yapacağım tabii. Tehlikeli mi? Çok şiddetli vurmuş başını. Sağ ayak iki yerden kırık. Yine yaptım. Şimdi de serum takacağım. Kıpırdatmamak gerek. Öğretmen kızımız maşallah iyi bir hemşire. Kendine gelir mi? Hiç belli olmaz. Onbaşı geldi galiba. Evet. Onbaşı. Buyur doktor bey. Getirdim. Çok ağırmış. Gel gel buraya getir. Alçılı sargı bezi var içinde. Ama şimdi sen de yardım et. İstediklerinizi getirdim. Hadi bakalım. Alçı işine başlayabiliriz. Komiserim. Evet. İnanamıyor insan. Ne? Bu delikanlının bir katil, bir soyguncu olduğuna. Ben öyle bir şey demedim. Gazeteye yazılan? Gazete bize bir olayı iletir en ingi biçimiyle. Yüzde yüz kanıtlanmadıkça kimseyi suçlayamayız. Yani sizce bu delikanlı suçsuz mu? Öyle bir şey demedim. Baş benim görevim kesin kanıtları bulup çıkarmak. Fakat olay apaçık ortada. Ne gibi? Anlatır mısınız? Yok, <gülüyor> Yo, öyle bakmayın. Belki yardımım olur diye düşündüm de. Anlıyorum. Temiz yüzlü bu yakışıklı delikanlının temize çıkması hoşunuza gidecek. Doğru, bu çocuk bende büyük bir güven duygusu yarattı. Yıllarca genç insanları eğittim ben. Yanılmadığımı sanıyorum. Öyle olmasını dilerim. Ama şimdi duygularımızı bir kenara bırakarak somut kanıtlara bakalım. Acaba anlatamaz mısınız? Gece bekçisi başına ağır bir şeyle vurularak öldürülmüş. Ön taraftan alın ortasına vurulmuş. Kafa tası çatlamış. Burun kemiği de kırılmış. Vahşet. Evet. Bekçinin gözlerine baka baka darbe indirmiş. Vahşice. Bir dakika bekçi hiç korumamış mı kendini? Çok güzel. Hayır. Korumamış. Demek ki katili tanıyormuş. Tabancasının kılıfından çıkaramamış. Yüzünde garip bir ifade donmuş kalmış. Yani bekçi iyi tanıdığı biri tarafından öldürülmüş. Öyle. Bu durumda bizim delikanlı katilin kendisi. Hayır hayır kesin değil. Çünkü ne cinayet aletinin ne de soyulan kazanın üzerindeki parmak izleri muhasebeciye ait değil. Yerinde kendim tespit ettim. Şu halde delikanlı suçsuz. Dedim ya kesin değil. Tayini dört gün önce yapılmış. Fabrikada kendisine bir lojman vermiş. Fakat Murat yani delikanlı eşyalarım gelince yerleşirim diyerek reddetmiş. <Gülüyor> bir otelde kalıyormuş. Hakkında hem vilayette hem de kasabada araştırma sürüyor. Baş öğretmenim. Baş öğretmenim. Bizim Recep'in sesi bu. Gel içeri. Ne var şey mi oldu? Evet şoförün cenazesini motora koyduk. E Doktor Bey bekliyorlar hareket için. İçeride yaralının ayağını alçı alıyorlar. Sen de yardımcı ol. Peki beyim. Komiserim ne olur devam edin. Çok ilgilendim. Evet. En önemli nokta şu. Soyulan kasa şifreli. Bu şifreyi de sadece müdürle muhasebeci biliyor. Kasada zorlanmadan şifreyle açılmış. Fakat... Siz kasa üstündeki parmak izlerinin... E Taze parmak izleri, Murat'a ait değil. Beni şaşırtan bir olay da şu. Muhasebeci ertesi gün özel bir iş için müdürden izin almış. Fakat sabaha beklemeden gece yola çıkmış. Soygunu gerçekleştirince beklememiş anlaşılan. Yok yok, soygun yapacak kimse mazeret bildirip izin istemez. Vardığınız sonuç ne? İki olasılık var. Ya silah zoru ile biri yanında muhasebeci olduğu halde bu işi becermiş... Ya da bir suç ortağı var ve birlikte planladılar. Demek biri daha var işin içinde. Muhasebeci herhalde suçlu. Öyle görünüyor. İkinci adam kim? Şoför mü? Olamaz. Neden? Şoförün kimliği cebinde bulundu. Yüzdanında biraz da para. Fakat Murat'ın cüzdanı ve kimliği kayıp. Biri almış. Evet. Evet hatırladım. Heyelana bakarken bir karaltının ormana girdiğini görür gibi olmuştuk. Sonra Murat'ın ceket yakalarındaki kan lekeleri. Ceketi bu mu? İşte bakın iki yakadan kanlı ellerle tutulmuş Evet Evet cepleri boşaltılmış Katil demek buralarda İşimiz tamamlandı benim acele gitmem gerek Hasta Hülya hanımın yetenekli ellerine teslim Bir iki gün sonra gelmeye çalışırım gerekli ilaçları bıraktım Hülya kızım yapacağını biliyor Merak etmeyin efendim Recep efendi çantaları cıbe kadar götürmeme yardım et Bir dakika Doktor bey sizin şu büyük çantayı kullanabilir miyim? Ne gibi? Baş öğretmenim kaza yerinde bulduğunuz çantanın içindekileri doktorun çantasına el sürmeden boşaltın. Kendine bir gelse Akşam ayılır dediler Hava kararıyor Her şey geçti artık Açın gözlerinizi ne olur Kendinize gelin Olamaz Siz suç işleyemezsiniz Koruyun kendinizi Emin yerdesiniz Açın gözlerinizi Evet Evet açın Çok şükür Açtınız gözleriniz. Yo yo. Telaşlanmayın. Durun. Durun alnınızdaki teri sileyim. Hı, şöyle. Ne arıyorsunuz etrafta? Konuşun. Sakin olun. Bu ilacı almanız lazım. Açın ağzınızı. Tamam. Başınızı biraz kaldırın. Evet. İşin bakalım. Oldu. Yormayın kendinizi. Şu iğneyi yapmam lazım. Sonra sıcak bir de çorba içersiniz. Uzatın kolunuzu bakayım. Uzatın. Hı, şöyle. İşte oldu. Şimdi çorbanızı getireyim. Buraya herhalde merak ediyorsunuz. Ben kasabada öğretmenim. Babam da bu köyün baş öğretmeni. Yılbaşı tatili için geldim. Ee, annemi iki yıl önce kaybettik. Babam arkadaşlarıyla sizi bulup eve getirdi. Şimdi şu çorbayı için bakalım. Ama daha önce sırtınıza bir yastık koyalım. Hmm. Her yanınız ağrılar içinde değil mi? Bakın şimdi daha iyi oldu. İçin bakayım. Niye öyle soru dolu bakıyorsunuz bana? Anlamadım. Elinizle bir daha gösterin. Evet. Ayağınız iki yerden kırılmış. Kasabadan doktor geldi, kırığı yerine getirip alçıyı aldık. Hiç merak etmeyin, iyileşecek. Orası mı? Ha, serum takmıştık, biraz önce çıkardım. Oh, göğsünüz acıyor, değil mi? Kaburgalarınızda kırık var. Serdi onları da doktor. Ama tehlikeyi atlattınız. Yo, başınızı yoklamayın. Korkmayın, başınızda hiçbir şey yok. E ayna getireyim görün. Bakın küçük bir çizik. Bu morluklar darbeden olmuş. Hepsi geçer. Birkaç güne kadar bir şeyiniz kalmaz. Çok büyük bir kazayı ucuz atlattınız. Geçmiş olsun. Ee, yalnız gazeteler sizden pek iyi bahsetmiyorlar. Bakın. Ama ben inanmıyorum. Eyvah bayıldı. Ne oldu kızım? Ee, Kendine geldi baba. Hep soru dolu bakışlarla baktı. Öyle sıcak, öyle temiz ki... ...katil olmasına imkan yok. Ne dedi? Ee, konuşamıyor. Çok zorladı kendini ama konuşamıyor. Şoktan kurtulamadı anlaşılan. Kolay mı kızım? Bunca darbeyli başına... ...üstelik göz göre göre toprağa karışarak yuvarlanmak. Düzelir değil mi baba? Zannederim. Ne o? Niye bu kadar merak ediyorsun? Ee... Baba bakışlarındaki yalvarışı teşekkürü görseydin öyle samimiydi ki. Her şeyi yakında öğreniriz. Şimdi komiserin söylediklerini uygulayalım. Dışarısı hazırlandı. Peki babacığım. Sen şimdi git arka kapıya kapının sürgülerini aç. Kapı kapalı kalsın. Olur. Şu çantayı da şöyle görünür bir yere bırakalım. Heh. Oldu. Hülya hadi kızım. Gidiyor muyuz? Çıkalım. Baba, Murat ayılmış. Sanki bizi duymuş gibi. Bak nasıl bakıyor. Evet ama biz bir şey söylemedik ki. Bak, başıyla hayır diyor. Gitmemizi istemiyor sanki. Yürü kızım, vakit kaybediyoruz. Hadi. <Gülüyor> Atrafta kimse kalmadı bizden. Çok güzel. Evin arkasındaki tümseye yaklaşalım. Gizlenip bekleriz. Ahmet Ağa'ya çok üzüldüm. Allah'tan elini ayağını bağlayıp bırakmış. Öldürebilirdi de. Karnını doyurup silahını almış. Evden ölüye doğru çıkmış. Kahveci Dursun merak edip ihtiyarın evine gitmese olanları bilemeyecektik. Devriye de daha yolunda pusuda. Burada kaç asker var? İki. Dört de silahlı köylü var. İşaretimizi bekliyorlar. Bu kadar yeter. Düşündüğüm gibi ise mutlaka gelir. Neden dışarıda yakalamıyoruz da muhasebeciyle buluşmalarını bekliyoruz? İyice yaklaştık. Yat kimseyin üstüne yolu gözetle. Sen ne sormuştun? Niye muhasebeciyle buluşmalarını bekliyoruz dedim. İşin gerçek yüzünü hemen öğrenmek istiyorum. Ortak mı bunlar yoksa muhasebeci de bu işi zorla mı yaptı? İçeri mi gireceğiz? Hayır, yalnız ben gireceğim. Sen burada benim işaretimi bekle. Sonra evi kuşatırsınız. Onlar konuşurken gizlice dinleyeceksiniz öyle değil mi? Evet. Arka kapıyı açık bırakmış olmaları lazım. Anlıyorum. Yanlış ifadeyle zaman kazanamayacaklar. Öyle. Hava kararmaya başladı. Işığı açık bırakmış İsmail Bey. Komiserim dikkat. Bir karaltı ormanın yan tarafından çıktı. Evet. Gördüm. Sen benim cep feneriyle vereceğim işarete dikkat et. İçeride belki tutuklarım ama silahlı. Tehlikeli olur. Susuzsa Murat'a zarar gelsin istemem. Silahını doğru tutup geçti evin önüne. Ben gidiyorum. Dikkat et. Siz de dikkatli olun. Sen, sen ha Sen ölmedin mi hmm. oh. <gülüyor> Burada keyiftesin Ben Ben Ya ben Nerede hmm? Çanta nerede Konuşsana cevap ver Cevap ver, cevap ver. <gülüyor> Çanta nerede dedim Sen bilmiyorsun ki İçinde ne olduğunu sakladım senden O çantada para vardı Para Yüz binlerce lira Öldürdüm Öldürdüm Ben öldürdüm bekçiyi Çanta nerede söyle Yoksa seni de öldürürüm Hadi söyle söyle söyle söyle <gülüyor> Takip ettim Gördüm diyorum Seni buraya taşıdılar. Sonra biri o çantayı getirdi Artık öldü sandım seni Cüzdanının nüfusunu almıştım, kaçacaktım. Oraya, oraya gidecektim. Hep düşlediğim yere. Beni aramayacaklardı artık. Ay Allah. Oraya Allah. gidecektim. Ay Allah çıldırmış. Oraya, oraya. Hemen işaret vereyim. Tamam. Oradan da üç ışık yalıp söndü. Oldu. Heh. Bu ne al dek konuşsana. can alçıda göğsünde sarılın bu ne demek oluyor böyle İşte çanta çanta buradaymış İşte işte buldum onu buldum buldum boş boş biç boş bunun paralarım paralarım nerede Söyle nereye sakladın onu? Yoksa o adam mı götü daha? Allah kahretsin seni! Allah kahretsin! Bulurum. Onu da bulurum, geberteceğim! Paralarını alıp do doğru oraya gideceğim! Doğru oraya! Oraya! Oraya! Zavallı çocuk perişan oldu. Yere attı galiba. Çıkayım yanına. Sil silahım! Gitme! Gitme! Tuzak kurdular sana! Vuracaklar seni gitme! Murat bey! Murat bey bitti artık! Ah. Bırakın! Bırakın o cezasını çeksin! Her şeyi duydum! Sana tut onu! Tut! Hayır! Yapmayın! Yapmayın! Ben getiririm onu! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Dur! Dur! Vurdunuz onu katiller Sinan kendinize gelin kendinize gelin Murat bey her şeyi duydum ben sus sussunuz zorla suç ortağı olmuşsunuz olamaz ah, olamaz aman tanrım yerde ne işiniz var baba komiser yardım edin hemen yatağa yatıralım ah, inanamıyorum onu nasıl vurdunuz evladım Çok şükür kendine geldin. Bırak konu şimdi. O bir katildi. Hayır, hayır değil. Zavallısı. Sinan. <gülüyor> Sinan. O Sinan dediğiniz kim? Benim ikizim. Kardeşim. Ya babamız da hastanede öldü. Kalıtım dediler. Nasıl yani? Krizler önceleri aralıklı, sonra sık gelmeye başlar. Ne yaptığını bilmez insan. Kardeşinizi doktora götürmediniz mi? Vilayetten adres alıp Tıp fakültesine götürüyordum. Geç kalmışsınız. Öyle olmuş. Ama yeterli parayı ancak biriktirebildim. Komiserim. Katil köpeği ateş edip öldürdü. İkazlarımıza da uymayınca vurmak zorunda kaldık. Öldü mü? Hayır. Ayağından yaralayıp etkisiz hale getirdik. Çocuk gibi oysağlaştı. Hıçkırı hıçkırı ağlıyor. Murat Bey gözünüz aydın. Üzülmeyin artık. Yarasını hemen sarın. Acele hastaneye yetiştirelim. Fazla kan kaybetmesin. Biz de öyle yaptık. Sizi bekliyoruz komiserim. Üzülmeyin. Duydunuz kardeşiniz ayağından yaralı. Resmen ifadeniz alınacak ama benim bir özel sorum olacak size. Sorum. O gece siz neredeydiniz? Bekçinin öldürülüp kasanın soyulduğu gece. Ben ertesi gün Sinan'ı hastaneye götürecektim. İzin aldım. Kardeşimi arkadaşlarımdan saklardım hep. Hastane masrafı için iş saati sonunda fazla mesai yapardım. İki kez beni almaya geldi. Bekçiyle de tanışmış. Kasa şifresini de ben açarken öğrendi demek. O gece canım çok sıkılıyor. Bir dolaşıp geleyim dedi. Otelde kalıyorduk. Döndüğümde bir çanta aldığını gördüm. Sonra da İshar'la hemen yola çıkmamızı istedi. Ben de kıramadım. Anlaşıldı. Benimle şimdi gelebilirseniz motora taşıyalım sizi de. Komiserim, sağlığı açısından çok tehlikeli olur bu yolculuk. Evet doğru. Henüz tam sağlığına kavuşmuş değil. Evimde kalabilir. Müsaade ederseniz tabii. Bütün yaptıklarınız için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Kardeşimle olmayı çok isterdim. Ama kıpırdayamıyorum komiserim. Pekala. Öyle olsun. Sinan'a sahip çıkın komiserim. Krizi geçince küçük bir çocuk gibi uysallaşır zavallı. O bir hasta. Katil değil. Merak etmeyin. Gene görüşeceğiz. Kaybolan Yol adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan İsmail Hakkışen, Yöneten Aytaç Yörük Aslan, Efektör Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar, Şoför Uğur Atakan, Murat Burçin Oraloğlu, Sinan Argun Kınal, Recep Efendi Özdemirhan.